bu yaşasın ne kadar da görmek yaklaşıyoruz birbirimize ama bazen çok korkuuyor ama bu aslanlarımı açıklamama engel ol olur Çünkü Fena halde yaraşıyor birbirine gece ve balta. Ve anneciğim derdi, vardı. Neyin altına giysen olur bir siyah pantolonlu şiiri gibi ay. Teknem dolu müfsidle. Bu da caddelerden derviş, dervişe gelmeme mani değildir. Yolları ay bastığından balara koşuyorum ya, bundan. Bunun için kent nesnesi o bıçakla bakun indileştiğim, ki ben devletin taş kestiğini en baştan bilirdim. İsa'yı polise doğru tuttuğum zaman ellerini el olarak tutmak istiyorum derim. De ki bunun kaburgamdaki kiliseyle ilgisi yok değildir. Zaten en az on iki kişiden biri haindir. Ama gözlerimi öyle yırtma. Annem ilkokul öğretmeniydi benim. Sokaklara çıkıyorum sonra kedilerden görüyorum. Gazinolardan İnanmazsın bir taşla kurmuşlar, aynı bize bakıyor. Bir yanıma asaf halet söylüyor, diğer yanım fabrika. Bir şiiri birkaç kalemle yazmak lazımdır geliyor bana. Bugün yepyeni bir imparatorluk öğreniyorum. Ekmeğin ağırlığından da yeni bir imparatorluk. Örneğin, gül dönüyor, bir beygiri tasfiye ediyor şair. Arapça Akdeniz diyor, ben aynadan dönüyorum, ayna benden dönmüyor. Çok sihirli bir kabri söndürüyorum. Bir havali morfin gibi anne söylüyor. Ağlıyorum. Bak bir çocuk. Bak bir çocuk. Bak. Bak bir çocuk çok kötü bir gömlek kuruyor. Belki de yangın çıksa ve ikna edilmiş olurum. Torbamı topluyorum ve annem şarkı dinlemiş olur. Korkuyorum. çovalım yok. Metanlazlı. Pim aktif. Çözmüyorum, çözersem kın fena halde kalınlaşıyor. Manchester'dan geliyorlar ve Liverpool'dan geldiler. Birazdan padişah mı öldürecekler dedim. Bir milyon kadardılar, aa hatları vardı. Artık seni bir çiçek yerine kopartmak istiyorum sevgilim. İşte, sahneden indim ve öpüyorum ağzından. Annem, meç yaptırmazsa iftara geç gelir has. Ey sıkıntının sevdiği maritmetiği. Söyle bana bana, söyle, bir kere daha, Kams. İnanmışım, kaybetmek esrarıdır esrarım, Çıldırmış bir vaşak gibi kaybediyorum, ipimden kurtulmuşum gibi kaybediyorum. Birleşmiyor ellerimiz, haykırıyor trates, Tanklar tank olup geçiyor üstümüzden, Helvet aklı devlet şaşkın, piyanist kara, Memleket sana rağmen ket vururken yarama, Şu çıplak çocuk, şu tüyük büyük şairi ben ve emir kum diyor, doğruluyorum. Bu ülkeden daha bıçkın tamlama bilmiyorum. Ayakkabılarını kapımın önünde görmeyi istiyorum. Çünkü bu, seni seviyorum içine nal salmak demektir. Ve hareketinin bana durduğunu akla uydurur. Oysa seni sevmem toplumu meşru kılar. Ve gitmen beni dile indirger sevgilim. Beni indir ger. Zaten kırılmış bir kızsın, şimdi dövülmüş bir al. Yanmış ırmaklar öneriyorsun toy bedenine. Kalbin yanlış tufanlardan geçip duruyor. Gözlerime baka baka ağlayıp aşk diyorsun. Bir tekkenin ortasına sirk treni devriliyor ki hala çocuk övmeye duruyorsan bu. Şehrin en uzak yerinden gelen olumla ve İzmit'le ve Fargo'yla ve Horasan'la ve Hafız'ın... Beni eve götürdüğü kınla ilgili bir matkabı girdiği çene ile birlikte söküp şu karşıki düğün salonuna ilave dendir. Yoksalar ve ortaokul öğretmenleri giremesinler diye babam ve bilhassa dedem. Mahallenize yeterinde toplu polis gönderilmesi konusunda gerekli telefonları etmiş durumdalar sevgilim. Ama yine de sırf sen sürdürebildiği ayın alnında melekçe ve şüpheye düşmeden kelebek besleyebilsin diye bir padişah açıp Benim alıp kımı öte yana geçmem gerektir. içinden memleketi çekeyim diye. Hem düşünsene bu bizi nasıl imparatorlaştırır? Yo hayır omzunu açma. Omzun ideoloji taşır. Ve fakat dire rağmen bütün bunlar sevgilim ve fakat dire rağmen bütün bunlar Ayaklarına beyaz çoraplar giydirmek istemediğim anlamına gelmeyebilir Çünkü, çünkü bak Süleyman bu sayfadan henüz geçmiş gibi gül lekesi Ve apaçık Kudüs'müş bir Zebraim ben uzun menzilli şiirlere şikar Elbet bir gün batar, kuşlar döner, çarmıh baştan düzenlenir ve bana tertemiz eller verir Cezayirli o tüccar. O vakit sana bakıyorum kadar büyür Akdeniz. Cumhuriyetin tersinden tertip ettiği çarşılar gibi sonra uzun süre bir takip ediliyormuşum hissi. Siz hiç Yahudi bir minibüs şoförü düşlediniz mi?